Biz secdeyi anlatmıştık değil mi? Secdeye nasıl gidilir? <gülüyor> Secdede nasıl durulur? Secdede ne okunur? Bunu anlattık değil mi? secdeye nasıl gidilir? Tamam. Sonra Sonra şöyle diyerek başını kaldırır. Allah ekber diyerek başını kaldırır. Fümme yafrishu rijla al sonra sol ayağını serer, yayar. Ve <gülüyor> yajdisu ve onun üzerine oturur. Oyansi <gülüyor> bil ve sağ ayağını da diker. Oyadu yadayhi ala faqidihi iki elini iki dizinin üzerine koyar. Fümme <gülüyor> yaqulu sonra şöyle der. Allah'ım Allah beni affet. Varhamni bana merhametin, bana iyiyet bana hidayet et Dümda yukarılık ve yas sonra tekbir getirir ve secde eder. Veya snauh ikinciyeti, mislima senafil ule. İkincisinde de birincisinde yaptığının aynısını yapar. Gel göster bize okuduğunu nasıl yapacağız? Nasıl okuduğunu göster, pratik olarak nasıl yapacağız? Secdeyi veya oturmayı. Tamam. Sonra sızdır. <gülüyor> tamam. Sonra kahve da aynısını. Tamam, şimdi kan kalktığını, şunu göstereceksiniz. Işte. İki secde arasındaki oturma. Ayaklar nasıl olacak? Heh. Hangi ayağımızı diktik? Diğeri? Tamam. Şimdi bir de şöyle gel, iki ayağın üzerine oturacak şekilde otur. İki ayağını da dik, iki ayağının üzerine otur. Dik topun üzerine otur. Heh. Gördünüz mü hepiniz? Bu şekilde oturulabilir. Tamam. Bunun ismi ney? İk-a Tamam? Bunun ismi İk-a Ayn ile. Şimdi normalde Yaygın olan oturuş Sünnette var olan ve yaygın olan oturuş Abimizin göstermiş olduğu Birinci oturuş şekli. Yani ne yapacağız? Hangi ayağa dikmiş olduk? Hangi ayağı yaymış olduk? He. Ve sağ ayağımızın üzerine Oturmuş olduk. Öyle mi? Bu iki Secde arasındaki yaygın Olan oturuş biçimi bu. Genelde Herkesin de yapmış olduğu oturuş biçimi bir de ekstradan ikinci bir oturuş biçimi var. Peygamber aleyhissalatü vesselamın nadiren yaptığı. O da ney? a, ik a ney? İki tane ayağı beraber dikip iki ayağın topuklarının üzerine ne yapmak? İki ayağın topuklarının üzerine oturmak. Şimdi e, bunu tabiinden tavus, buna cefadır deyince cefa ne demek? Yani sahibi için zorluktur. Hani bu şekil oturmak, bu ikinci zikretmiş olduğum şekil oturmak sahibi için zorluktur deyince İbn Abbas dönüp ona ne diyor? Bel sünnetu nebiyike. Senin Nebinin sünnetidir diyor. Yani peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın yapmış olduğu bir şeye sen cefadır diyemezsin diyor. Bu bilakis senin peygamberinin sünnetidir diyor. Bu oturuşun dedik iki tane ayağa dikip üzerine oturmak. Bu nadiren yapılmış olan ve yapılabilecek olan bir nedir? Bir sünnettir. Lakin burada problem şu. Bir hadis şerhinde Peygamber Aleyhissalatu vesselam sahabe diyor ki neha an iliqai. Peygamberimiz iqad'dan nehyetti. Öyle mi? Şimdi İbni Abbas iqaa peygamberin sünnetindendir diyor. Başka bir sahabe ise ne diyor? Peygamberimiz iqai nehyetti diyor. Öyle mi? Ne yapacağız peki biz burada? Yani iki tane birbirine zıt gibi görünen hadis var şu anda önümüzde. Nasıl yapacağız? Cemaatler. Bakın burada yeri gelmişken söyleyelim. Şimdi alimlerin mesela diyelim ihtilaf sebeplerini daha önce kısaca anlatmıştık değil mi? Alimler niye ihtilaf eder? Yani durduk yere mesela bu kadar ihtilaf var. Fıkıhı okuyoruz. Şöyle mi mevzu? Hani birileri bir araya gelmişler demişler ki durun şu sünnete muhalefet edelim veya birbirimize muhalefet edelim, İslam ümmetini bölelim vesaire. Haşa, böyle bir şey yok. Demiş ki alimlerin meşru ihtilafının meşru bazı sebepleri var. Mesela örneğin demiştik. Ortada bir tane ayet vardır. Öyle mi? Ayet kelimenin, Kur'an Kerime taleh eden ihtilaflar. Ayet kelimenin içerisindeki bir kelimenin tefsirinde ihtilaf vardır. Öyle mi? Arap lügatında o kelime iki manaya birden geliyordur. Bir grup bir manasını alır, bir grup bir manasını alır. Bu ihtilaf nedir? Bu mesela bir ihtilaf sebebidir. Dedik mesela iki tane ayet vardır. Biri umumiyet ifade eder, biri hususiyet ifade eder. Alimler ihtilaf eder. Nereye ihtilaf eder? Hangisi umumdur, hangisi husustur? Yani hangisi hangisini taksis ediyor? Örnek olarak neyi vermiştik buna? Başka nikah meselesini vermiştik. Öyle mi? Bir tane ayette Allah azze ve celle diyor, Müşrikleri nikahlamayın. Bir tanesi diyor, ehli kitabın kadınları size helal kılın. Öyle mi? Hangisi umumdur, hangisi hususturdan ötürü, yani hangisi hangisini taksis ediyordan ötürü, bir ihtilaf nedir? Bir ihtilaf olabilir. Veyahut da iki tane ayet vardır. Hangisi işte birbirini birini etmiş midir? Yoksa her biri ayrı alanlarda hükmü geçerli midir? Buradaki ihtilaftan kaynaklı ne olabilir? Buradaki ihtilaftan kaynaklı bir ihtilaf olabilir. Sünnetle ilgili de bir alim bir hadisi sahih görür. Bir alim bir hadisi ne yapar? Zayıf görür. Veya ikisi de iki hadisi kabul eder. Lakin içerisindeki kelimenin manasında ne yaparlar? Kelimenin manasında ihtilaf ederler. Veya hangi hadisin hangi hadisi nesk etmiş midir etmemiş midir burada ihtilaf edebilirler. Bunlar hepsi ne? Bunlar hepsi meşru ihtilafın bazı sebepleri. Bunlar hepsi ne? Meşru ihtilafın bazı sebepleri. İk'a da bunlardan bir tanesi. Yani ik'anın e, tefsirindeki ihtilaftan kaynaklanan bir ihtilaf var. Normalde ik'a iki şekilde tefsir edilebilir. İk'a iki şekilde tefsir edilebilir. Bunlardan bir tanesi nedir? Bunlardan bir tanesi iki tane ayağı birden dikip iki ayağın şeyine topuğuna oturmaktır, öyle mi? İki ayağı birden dikip iki ayağın topuğuna oturmaktır. İkincisi ise iki ayağı birden yine dikip lakin iki ayağı açıp iki ayağın topuğuna değil yere oturmaktır. Anlaşıldı mı? Birinci ik'anın iki tane tefsiri var dedik. Birincisi iki tane e, ayağa dikip iki ayağın topu kısmına oturmaktır. İkincisi ise yine iki ayağı dikiyorsun Lakin ne yapıyorsun? İki ayağın topunun oturmuyorsun, iki ayağı şöyle biraz açıyorsun, kaltan ile yere oturuyorsun, tamam? Kim bize biri göstersin, herkese görmüş olsun. Sen bize göster abi. Arkadaşlara göster, bana değil. Ben zaten biliyorum. <gülüyor> bu bir, bu ikânın birinci tefsiri, tamam? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nadiren yaptığı dediğimiz. İbni Abbas'ın da Peygamberinizin sünnetdir demiş olduğu bu iki to iki ayağı dikip topuna oturmak. Şimdi aç kaya yere oturama ha bu da ikinci yıka tamam anlaşıldı akın elaret. O zaman ne diyebiliriz? Bir tefsir Peygamberimizin ispat ettiği bir tanesidir. Bir tefsir de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'in nehiyeti bir tanesidir. Şimdi bu oturuş şekli, ikinci oturuş şekline dikkat ederseniz, bu neyin oturuşuna benziyor? Bazı hayvanların parçalayıcı hayvanların oturuş şekline benziyor. Bu ikinci tefsir ettiğimiz şekil. Öyle mi? Bacaklarını açıp kalçaların üzerine oturmaları. Zaten biz umumen hayvanlara benzemekten ne yapılmışız? Hayvanlara benzemekten nehyedilmişiz. Mesela sürekli Peygamberimiz, özellikle namazda edilenler bölümüne geldiğimizde göreceğiz ki, Peygamberimiz sürekli Müslümanların bir şeyi yapmasını istemediğinde onu neye benzetmiştir? Onu bir hayvanın fiiline benzetmiştir. Mesela sizden biri secdedeyken köpek gibi ne yapmasın? Ellerini yaymasın. Öyle mi? Köpek gibi ellerini yaymasın. Onun için nedir bu ikincisi? Bazı hayvanların oturuş biçimi olduğundan ötürü neh edilmiştir. Lakin birincisi iki secde arasında bazen de olsa yapılabilir. Neh yedenle ispat edenin ne manaya geldiğini anladık. Anladık. Tamam. Devam edelim. Feyles te temme Tamamlayıp ayakta durduğu zaman Yok. Femme yarfak o rağsa mukabbiran o rağsa Sonra tehbir getirerek başını kaldırır Ve yanhadu ala sudur qadamihi Ve yanhadu kalkar Ala sudur qadamihi. Tamam, şimdi mesela diyelim ki, e, normalde namazı düşünün, dört rekatlı bir namaz düşünün veya üç rekatlı bir namaz düşünün. İkinci rekattan üçüncü rekata kalkışta bir problem yok değil mi? Zaten insan oturduğu için, teşebbüde oturduğu için teşebbüden direkt ne yapıyor? Ayağa kalkıyor. Lakin birinci rekattan ikinci rekata kalkarken, öyle mi? Üçüncü rekattan da dördüncü rekata kalkarken, öyle değil. Secdeden kafamızı kaldırıyoruz. Secdeden kafamızı kaldırdıktan sonra belli bir müddet oturup buna ne diyoruz? Celsei istiraha. Celsei istiraha. Celsei istiraha yapacak mıyız? Yani yerimize oturacak mıyız? Yoksa yerimize hiç oturmadan direkt ayağa mı kalkacağız? Tamam? Burada şeyh ne dedi? Burada şeyh dedi ki ve yanhadu ala sudur Mu'temiden ala rükbeteyhi ve fakideyhi Şeyhin anlattığına göre Adam nasıl kalkacak? Secdeden kalktıktan sonra Hiç durmadan Direkt bu parmakların üzerinden güç alıp ayağa ne yapacak? Ayağa kalkacak Şimdi normalde alimler arasında burada ihtilaf var Yani pe peygamber aleyhissalatü vesselamın Nasıl namaz kıldığına dair Birinci grup Cumhur ulemaya göre Başını secdeden kaldırdığı zaman ikinci secdede hiç beklemeden direkt ne yapacak? Direkt ayağa kalkacak. Bunların delilleri ne? Bunların delillerinden bir tanesi demiştik peygamberimizin namazını bize vasfeden sahabeler var. Öyle mi? Bunlardan bir tanesi neydi? Vâil İbn Hücür'dü. Vâil İbn Hücür diyor ki peygamberimiz ayağa kalktığı zaman direkt ayağa kalkardı. ayağa kalkardı. Tamam? Peygamberimiz ayağa kalktığı zaman direkt ne yapardı? Direkt ayaya kalkardı. İdâ nehed, izâ rafa <gülüyor> ra'sahu nehed ve istawa qâ'iman. Allahu alem. Yani Walid bin Hucur diyor ki peygamber aleyhissalatu vesselam secdeden kalktığında direkt bir şekilde ne yapardı? Direkt bir şekilde ayaya kalkardı. Bu ve buna benzer rivayetlere dayanıp celse istirahanin olmadığını ikinci secdeden sonra oturulmaması gerektiğini söylüyorlar. Lakin bu cumhur ulemanın görüşü. Lakin Malik İbni Hüveylif Malik İbni Hüveylif kimdi? Peygamber aleyhissalatu vesselama ömrünün son dönemlerinde başka bir beldeden gelen ve Peygamberimizden özellikle dinin ahkamını öğretip gidip kavmine öğreten ve sallu kemara eytumuni usalli hadisini rivayet eden sahabe. Yani Peygamberimiz onlara Bakın benim nasıl namaz kılıyorsan, siz de o şekilde namaz kılın dediği, sonra namazı öğretmiş olduğu sahabe. Öyle mi? Malik İbni Hüveyrif Buhari'deki bir rivayette diyor ki كَانَ اِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَدْ حَتَّى Peygamberimiz tekli rekatlarda olduğu zaman oturmadığı müddetçe ayağa kalkmazdı. Tamam, Peygamberimiz tekli rekatlarda olduğu zaman oturmadığı müddetçe ayaya kalkmazdı. İsa kana fi u'trim min salatihı, lâm yenhed, hatta yestu'ya qa'idan. Peygamberimiz tekli rekatlarda olduğu zaman tam oturmadan yani kıyut etmeden ayaya kalkmazdı. Şimdi İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu bu rivayete göre neyi ispat etmiş olduk biz? Celse-i öyle mi? Peygamberimiz ikinci rekattan kafasını kaldırdığı zaman önce otururdu yani birden üçe geçerken, üçten dörde geçerken Rekat olarak önce otururdu, kaid dediğimiz oturacak hale gelirdi. Ondan sonra ayağa kalkardı. Tamam mı? Bu da ne? Bu da İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis. Bu da alimlerin ehli hadisten olan ve genelde racih olan görüş de bu zaten. Peygamber aleyhissalatu vesselamın oturduğuna dair. Anlaşıldı. Peki cumhur ulema bu hadise nasıl cevap vermişler? Cumhur ulema bu hadise şöyle cevap vermişler. Demişler ki: Malik İbn Huvayris tebuk zamanında Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın yanına geldiği zaman geldiği için biz de biliyoruz ki Peygamberimiz son dönemlerinde hem kilo almıştı hem de cesedi vücudu ağırlaşmıştı ki bunu Hazreti Ayşe diyor. Daha bir önceki dersimizde hatırlıyorsanız demiştik. Hazreti Ayşe diyor ki Peygamberimiz ağırlaşıp kilo aldığı zaman namazının çoğunluğu oturarak kılmak idi. Cumhur ulema da diyorlar ki Peygamber aleyhissalatü vesselam yorulduğu için ne yapardı? E, belli bir müddet dinlenirdi ondan sonra ayağa kalkardı. Zaten ayağa kalkamayacak kadar yorulan veyahut da e, sıkıntısı olan insan için bir problem yok. Oturabilir ondan sonra kalkabilir. E, diye. Lakin bu ne değildir? Bu e, doğru bir tespit değildir. Çünkü Ebu Hümeyt Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın namazını vasfedenlerden bir tanesi sünenlerdeki bir rivayette diyor ki 10 tane sahabenin içindeyken 10 tane sahabenin içindeyken ben sizin içinizde Resulullah'ın namazını en iyi bileninizim dedi. Onlar da dediler ki öyleyse bize bir göster. O da onlara namaz kılmaya başladı. Yani Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın nasıl namaz kıldığını göstermeye çalışıyor sahabelere. Bu rivayetin içerisinde Peygamberimizin ikinci secdeden kalktıktan sonra celsey istiraha demiş olduğumuz oturma şeklini yaptığını söylüyor. Namazı bitirdikten sonra orada bulunan bütün sahabeler doğru söyledin, peygamberimiz bu şekilde namaz kılardı diyor. Tamam. Burada neyin delili olur bu? Bu, cumhur ulemanın demiş olduğu gibi sadece bazı sahabelerin, bazı peygamberin özel dönemlerinde görmüş olduğu bir şeydir. Görüşünü ne yapar? Kürütmüş olur. On tane sahabe birden bunu tasdik etmişlerse demek ki Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın namazında böyle bir şey var. Bir de biz daha önce ne demiştik? Daha önce demiştik ki sahabeyi iyi inceleyen, Hadisleri iyi inceleyen bir insan yakinen cezmedecektir ki sahabe en ufak ayrıntıları dahi bize ne yapmıştır? Nakletmiştir. Yani mesela bunun örneğini nerede vermiştik? Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın binek üzerinde kıldığı namazda vermiştik. Öyle mi? Hangi namazı binek üzerinde kılmıştır? Ne zaman kılmıştır? Nasıl kılmıştır? Kıbleye nasıl yönelmiştir? Nasıl farz ile nafile arasında ayrım yapmışlardır vesaire? Bu da bize sahabenin fıkhını gösterir. Yani Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı çok güzel izleyip bir şeyi bir yere özel yapmışsa onu bize ne yaparlar? Onu bize beyan ederler. Burada da böyle bir şey olmadığı için biz buradan ne yapıyoruz? Celse-i demek ki namazın nelerindendir? Namazın sünnetlerindendir. Celse-i namazın sünnetlerindendir. Celse istiraha namazın sünnetlerindendir dedikten sonra kabul edenler de dahil olmak üzere bu defa nasıl ayağa kalkacak? Yani ayağa kalkarken ellerini yere koyup yere mi dayanacak? Yoksa yere koymadan direkt mi? Sünnet olan yere yere koymadan direkt mi ayağa kalkacak? Normalde Peygamber aleyhisselatü vesselam'ın namazını vasfederken dedik bize oturduğunu söyleyenlerden bir tanesi kim? Malik ibn Öyle mi? Aynı rivayetin içerisinde Malik ibn Huveiris kavmine döndükten sonra onlara namazı öğretiyor ya. İza kana fi vitr min salatihi lam yanhad hatta yastavi ve kana ya'temidu ala al Peygamber aleyhissalatu vesselam yere itimat ederdi. Yani ayağa kalkacağı zaman ne yapardı? Yere dayanır, öylece şeye kalkardı. Ayağı, yere dayanır, öylece ayağa kalkardı. Sünnet olan da ne? Kişinin ee, oturduğu yerden cense istirahaden ayağa kalkar iken ne yapmasıdır yere dayanıp o şekilde ne yapmasıdır o şekilde kalkmasıdır. Lakin yere dayanırken iki tane rivayet var. Bir peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mutlak yere dayandığını söyleyen rivayetler. Yani bu ne demek avuç içiyle ellerini yere koyup o şekilde yerden kalkmak. Normal zaten anlaşılan da bu. İkincisi ise Peygamber Aleyhisselam'dan nakl olunan ellerini yere hamur yoğuruyormuş gibi yani iki elini yumruk şekline getirip yumruk olaraktan yere dayayıp o şekilde kalkmak. Bu ikincisinde kim rivayet ediyor? İkincisini İbn Ömer rivayet ediyor. Ra'aytun Nebiyye Sallallahu Aleyhi ve Sellem ya'cinu fi salah. Namazda hamur yoğurur gibi ellerini yere koyar ve bu şekilde ne yapardı? Bu şekilde kalkardı diye. Cumhur ulema İbn Ömer'in rivayetine zayıf demişler. Yani ellerini yere koyup, yerden bu şekilde kalkmaya zayıf demişler. Lakin e, bu hadisi tahkik edenler hadisin zayıf olmadığını, birçok yolunun ve birçok rivayetinin olduğunu ve bunların içerisinden merfu olarak sabit olup da sahih olanların olduğunu ne yapmışlardır? E, tespit etmişlerdir. Ondan dolayı e, iki şekilde yapılabilir. Yani ellerini yere hamur yoğurur şekilde koyup o şekilde de kalkabilir, ellerini önüne koyup o şekilde de kalkabilir. Şimdi tabi burada bizim aklımıza şöyle bir soru gelir. Yani bunlar olmazsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Namaz bozulmaz. Niye? Çünkü bunlar namazın neyi? Bunlar namazın sünnetleri. Biz olmadığı takdirde namazı bozacak şeyleri zaten ne yaptık? Anlattık. Onlar geçti. Bunlar namazın sünnetleri. Lakin burada mühim olan ne Burada mühim olan nokta peygamberimizin özellikle namazda Yani bakın ben nasıl namaz kılıyor isem siz de o şekilde namaz kılın demesinden ötürü peygamber aleyhissalatu vesselam namazı nasıl kılınmıştır? Yani tespit etmeye çalıştığımız nokta ne? Tespit etmeye çalıştığımız nokta burası. Niye? Çünkü hiç kimse peygamber kadar Allah'ı neyin razı edip neyi hoşnut etmeyeceğini bilemez. Öyle mi? Öyle. Devam edelim. durduğu zaman, okumaya başlar. İkinci rekatlar kel gibi. Burada anlaşılmayan bir şey yok değil mi? Birincide ne yapmışsa, ikincide de aynısını yapar. Ne <gülüyor> farkla? Sünnet olarak demiştik. Birinci rekatın okuması, ikinci rekattan uzun olur. Öyle mi? Çünkü Peygamberimiz ilk rekatın kıraatını ikinci rekattan, ilk iki rekatın kıraatını de üç ve dördüncü rekattan uzun tutardı. Evet. ثُمَّ Sonra birinci teşehhut için oturur. Mutfakta işten iki seccar arasında oturduğu gibi ayakları ayakını yerde oturur. يدعو يدعو sağ elini sağ ala üzerine huliumne, saelni sa baldır muzel sol elnde sab sol baldır muzel nakvar. Veya dağ ibha ibha meyde huliumne, veya dağ nakvar orta parmakların üzerine keheyetil halkati, halka şeklinde ve yuşiru bi'usbu ve sebabeti işaret parmağı ile de işaret eder bayan yanduru ileyha ona bakar ve yakulu veşir eder attahiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibatu esselamu aleyke eyyuhu nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihine eşhedü en la illallah ve eşhedü abduhu ve rasuluhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yuxufi bu oturşu hafif kutlardı. Evet. Şimdi normalde ne ikinci birinci teşehhütte oturduğumuz zaman birinci teşehhütte ne yapacağız? Birinci teşehhütte aynı iki secde arasında nasıl oturuyor isek birinci teşehhütte de o şekilde oturacağız. Yani nasıl yapacağız? Sağ ayağımızı dikeceğiz. Sol ayağımızı yayacağız ve sağ ayağımızın üzerine oturacağız. Biraz önce göster, kardeşin göstermiş olduğu şekilde ne yapacağız? Kardeşin göstermiş olduğu şekilde oturacağız. <gülüyor> Şimdi bu celsenin özelliklerinden bir tanesi ne? Hafif olması. Bu celsenin yani birinci teşebbüdün ikinci teşebbüden farkı ne? Peygamber aleyhissalatü vesselam birinci teşebbüdü ne yapardı? Birinci teşebbüdü hafif bir şekilde tutar ve o şekilde ne yapardı? O şekilde devam ederdi. Şimdi burada oturduk, oturma şeklimizi gösterdik. Peki ellerimiz nasıl olacak? Ellerimiz normalde Peygamber aleyhissalatu vesselam sağ elini sol baldırının, sağ elini sağ baldırının, sol elini de sol baldırının üzerine koyardı. Öyle mi? Sağ eline gelince, sağ eliyle ilgili farklı rivayetler var. Yani sağ elin şekliyle alakalı farklı rivayetler var. Bir, mesela i̇mam Müslüm'ün i̇bn Ömer'den rivayet etmiş olduğu meşhur rivayet. O da ne? Peygamber Aleyhisselatu vesselam 53 şeklinde yapardı. Öyle mi? اَقَدَ ثَلَاسَتَ وَخَمْسِينَ وَاَشَارَ بِالسُّبَابَ Peygamberimiz 53 yaptı ve ne yaptı? Ve şeyle, baş parmağıyla da işaret etti. Şey, baş parmağı diyorum. İşaret parmağı ile de işaret etti. Yine başka bir rivayette diyor ki وَقَبَدَ بِأَصَابِعِهِ كُلِّهَا ve بِالسُّبَابَ Peygamberimiz bütün şeylerini tuttu. Bütün parmaklarını tuttu ve şeyle, e, işaret parmağıyla da işaret etti diyor mesela. Hakezevvail İbn-i Hucur diyor ki, Peygamber aleyhissalatu vesselam, sünnelerdeki bir rivayette, iki tane parmağını tuttu. Sonra ellerini halka yaptı. Sonra baş parmağıyla işaret etti. Tamam O zaman i̇bn Ömer rivayetinden anladığımız ne? i̇bn Ömer rivayetinden anladığımız şu. Peygamber aleyhissalatu vesselam bu şekilde yapmış. Öyle mi? Şöyle, parmaklarını tutmuş ve... Bununla da işaret yapmış. Vail ibn Hucur'un rivayetinden anladığımız ne? Vail İbni Hucur'un rivayetinden anladığımızda Peygamberimiz iki parmağını yani küçük parmağıyla küçük parmağının yanındaki parmağını tutmuş şöyle orta parmak ile baş parmakla halka yapmış şöyle yuvarlak yapmış şu parmağıyla da işaret etmiş. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı değil mi? Bu da Vail ibn Hucur'un rivayeti. O zaman demek ki normalde rivayetlerde sabit olan ne? Rivayetlerde sabit olan şu parmakları kapatıp ister halka yapıp ister kapatıp öyle mi? İşaret parmağıyla da ne etmek? İşaret parmağıyla da işaret etmek. Yani havada tutup e, işaret parmağıyla işaret etmek. Bu cumhurun görüşü yani ellerin bu şekilde olması cumhur ulemanın görüşü. Hanefilerde ise eller ne yapılır? Eller düz bir şekilde nereye bırakılır? Eller düz bir şekilde e, dizin şeyin e, baldırın üzerine bırakılır ve hiçbir şey yapılmaz. Bazı Hanefilerde de ne yapılır? Kelime-i şehadet kısmına gelince sadece baş parmakla işaret edilir. Sonra tekrardan el düzeltilir. Bunu neye dayanarak söylemişler? Bunu yine İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu Abdullah İbn Zübeyir Peygamber Aleyhissalatu vesselam teşehhüde oturduğu zaman diyor. Sağ elini sol, sağ elini sağ baldırına, sol elini de sol baldırının üzerine koydu. Öyle mi? Ve işaret parmağıyla da işaret etti. Yani bu rivayete göre de böyle olması lazım. Normalde bu rivayete göre eller normalde dümdüz ama işaret parmağı şu şekilde olması lazım. Öyle mi? İşaret parmağının da şu şekilde olması lazım. Hanefilerin delili de bu. Yani eller diyorlar düz olacak. Sadece işte kimisi baştan beri sürekli işaret parmağıyla işaret edileceğini, kimisi ise sadece اَشَدْ وَاللّٰهِ Allah kısmına gelindiğinde işaret parmağıyla işaret edilip tekrardan düzeltileceğini söylemişler. Normalde lakin bu nedir? Buna şöyle bir şey söylenebilir. Bu ikisi farklı farklı sünnetlerdir. <gülüyor> bu ikisi farklı farklı sünnetlerdir. İnsan ikisini de ayrı ayrı yapabilir. Bu da söylenebilir. Veyahut da normalde Peygamberimiz genelde o birinci zikretmiş olduğumuz şekli yapardı. İbn-i burada Abdullah i̇bn anlatmak istediği şekil değil, sadece baş parmağıyla işaret ettiği yönündedir. Yani bu, bu rivayeti de ne yapacağız? Bu rivayeti de mutlak bir rivayet olarak kabul edeceğiz. Birinci zikretmiş olduğumuz rivayetlerden mukayyet rivayet olarak kaydedeceğiz. Ve diyeceğiz ki bunlar bununla kayıtlıdır. Yani ellerini ne yapacak? Ellerini sürekli bu şekilde yapacak. İki tane yoldayız denebilir. Öyle mi? İki farklı rivayet arasında. Ama racih olan nedir? Genişlik olan konuyu geniş tutmaktır. Öyle mi? Yani ikisi de sünnettir denilebiliyorsa İkisinin de yapılmasında e, bir sıkıntı söz konusu değilse o zaman racih olan da ne olur? İkisini yapmak da sünnet olur. Yani bazen insan ellerini düz tutup e, baş parmağıyla işaret edebilir. E, çoğunlukla, çoğu rivayette geldiği gibi insan ne yapar? İnsan e, parmaklarını toplar ya halka yapar ya diğer parmaklarını kabul eder tutar. İşaret parmağıyla da işaret eder. Anlaşıldı? İnşallah. Bir de burada ne meselesi var? Bir de burada şöyle bir mesele var. Ee, baş parmak havadayken baş parmak oynatılacak mı oynatılmayacak mı öyle mi şimdi İmam Ahmet'in rivayet etmiş olduğu iki farklı rivayette birinde Wa'il İbni Hucur diyor ki peygamber aleyhisselatü vesselam işaret parmağını oynatır yani şöyle yerinde oynatır ve onunla dua ederdi diyor Abdullah İbni Zübeyir de diyor ki ben peygamberimizi gördüm işaret parmağını oynatmazdı diyor bir tanesi diyor ki ben peygamberimizi gördüm işaret parmağını oynatır onunla dua ederdi ikisini de İmam Ahmet'i rivayet ediyor bu Vail İbn-i Abdullah İbn-i de diyor ki ben peygamber aleyhissalatu vesselam'ı gördüm işaret parmağıyla işaret eder onunla dua eder lakin onu oynatmazdı diyor öyle mi? burada işte farklı farklı yollar izlenmiş mesela cumhur ulema Vail i̇bn rivayetine zayıf demiş Abdullah İbn-i rivayeti Le amel edilir demiş, parmak oynatılmaz demiş. Lakin tahkik ikisinde de ne yoktur? İkisinde de problem yoktur. Yani ciddi bir tahkik yapıldığı zaman bu rivayetler biri Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan gördüğünü ispat etmiştir. Öbürü ise görmediğini ispat etmiştir. Öyleyse ne dinlenebilir böyle bir yerde? Böyle bir yerde bazen Peygamber aleyhissalatu vesselam bunu yapardı, bazen de bunu yapmazdı. Biri yaparken gördüğünü rivayet etmiştir. Biri yapmadığı zaman gördüğünü ne yapmıştır? yapmadığı zaman gördüğünü rivayet etmiştir. Niye? Çünkü iki tane rivayetin de senedi sahih olduğu zaman ne yapılır? Önce cem yapılır. Cem'in imkanı olduğu yerlerde tercihe ne yapılmazdı? Tercihe ve neshe gidilmezdi. Çünkü iki delille beraber amel etmek, birini iptal etmekten evladır demiştik. Bu bir kaidedir. Biz neshe yaptığımızda veyahut da tercih yaptığımızda delillerden birini ne yapmış oluyoruz? İptal etmiş oluyoruz. Ondan dolayı iki tane rivayetin Senedi sahih olduğu zaman, asıl olan nedir? İkisinin arasını cem etmektir. Namazın sıfatlarıyla ilgili en belirgin cem usulü nedir? İkisinin de sünnet olduğunu ne yapmaktır? Sünnet olduğunu kabul edip, Peygamberimiz hem bunu yapmıştır, hem de bunu yapmıştır demektir. Anlaşıldı mı? İnşallah. Devam edelim. اَمَّ kalkar. فَيُسَلِ اِلْفْ لَاَلَيْسَةً وَرَّابِيَةً ve ve وَيُخَفِفُهُمَا عَلَى الْأَوْوَلَيْنِ ilk iki rekatta üzerinde onu hafif kılar. ikisinde <gülüyor> Normalde yaygın olan düşünce ne? Yaygın olan düşünce ilk iki rekatta Fatiha ve fatihan akabinde bir sure. Lakin üç ve dördüncü rekatta Fatiha okunur. Lakin sure Lakin sure okunmaz yaygın olan düşünce bu. Doğru mu peki bu düşünce? Değil. Neden dolayı değil? Çünkü biz hatırlıyorsanız bir önceki dersimizde dedi ki Ebu Said'in'l-Hudri Peygamber aleyhissalatu vesselamın namazını vasfederken diyordu ki ilk iki rekatta secde suresi kadar okurdu. Üç ve dördüncü rekatta secde suresinin yarısı kadar okurdu. Yani Fatiha'dan sonra secde suresinin yarısı kadar okurdu. Biz anlıyoruz ki Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam üç ve dördüncü rekatta hem okumuştur hem de uzun okumuştur. Yani çünkü secde suresinin yarısı kadar e, okuduğunu düşünün. Baya baya Peygamber aleyhissalatu vesselam Fatiha'dan sonra sure okumuştur. Ha ne denilebilir? İnsan dilediği zaman sadece Fatiha okuması yeterlidir. Bu bir ve ikinci rekatta da yeterlidir. Öyle mi? Namazın rükullarından olan Fatiha okumaktır. Fatiha'nın kabine bir sure okumak sünnettir. Lakin Peygamberimiz bir ve ikinci rekatta ee, Ebu Katade'nin rivayetinde 3 ve 4. rekatta okumuyordu öyle mi? 1. rekatı uzun tutuyordu 2. rekatı biraz daha kısa tutuyordu, 3 ve 4'te ise Fatiha okuyordu bu rivayette ise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın 3 ve 4. rekatta Kur'an okuduğunu biz anlıyoruz Fatiha'nın kabine. öyleyse ne diyebiliriz? diyebiliriz ki sünnet olan insanın 3. ve 4. rekatta bazen Kur'an ne yapmasıdır? bazen Kur'an-ı Kerim okumasıdır Tamam Yaygın olan bu düşünce de yanlıştır. 3 ve 4'te Fatiha'dan başka bir şey okulmaz düşüncesi yanlıştır. Evet. ثُمَّ sonra son teşehhitte yaparak oturur. Ne demek teverrük? Şimdi onu açıklayacak. يَفْرِشُ يَفْرِشُ sol ayağını yere serer ve eyc'al zahra bi an al-ardi sol ayağın üst kısmını yere gelecek şekilde yere serer wa yansibru'u ayağını diker au yukhriju çıkarır rijluhu'l-yusra sol ayağını an yaminhi sağına ve yec'alu yadaytih ala al-ardi ve butlarını Şimdi. Kalçalarını yerin üzerine koyar. Öyle mi? Gösterelim şimdi bunu. Olayan kimse kurban o. Ha? Şimdi tam, abilere göster bana değil. Heh. Ne yapacak o zaman? Bu ayak hangi ayak? Sağ. Sağ ayak. Sağ ayakını dikecek. Tamam? Bu ayak hangi ayak? Sol. Sol. Onu da alttan çıkaracak. Kalçasının üzerine oturacak. Tamam? Bu ne teverruk? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, namazını bize vasfeden sahabeler, <gülüyor> İbnü i Humeyd gibi, Abdullah İbnü Zubeyr gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın İmam Bukhari ve Müslim rivayet ediyor. Son teşehhüdünde teverrük yaparak oturduğunu bize rivayet ediyorlar. Son teşehhüdünde. O zaman demek ki iki katlı teşehhüdlerde teverrük olmaz. Teverrük nedir? akabinde selam gelen ve ikinci teşehhütte peygamber aleyhissalatu vesselam'ın oturuş biçimidir. O da bir ayağı dikip öbür ayağı alttan çıkarmak suretiyle insanın kalçasının üzerine ne yapmasıdır? Oturmasıdır. Tamam? Devam edelim. Summa yeshhidu et teşehhudu. Summa yetesahhadu teşehhüdül ahire son teşehhüdü yapar. Ruhvel teşehhüdü ilaveli Birinci teşvhiki gibidir o ve yazidu aleyhi ve şunu ziyade eder Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin kema salleyte ala Ali İbrahim'e inneki hamidun mecid ve barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin kema bârakta ala Ali İbrahim'e inneki hamidun mecid ziyadesini yapar. Hmm. Evet ve isti'azü billahi min azabil cehennem cehennem azabından Allah sever ve min azabil kabir azabından Allah sever ve min fitnetil mahyi ve memati ölüm ve dirilişin ölümün ve dirilişin e, yaşamanın fitnesinden Allah sever ve min fitnetil mesih eddaci mesih fitnesinden Allah sever ve Dua duadır bima varada mine fil ve sünneti kitap ve sünnete varid olan dualar ile dua eder kimi normalde mesela diyelim ki biz ikinci teşehhüde oturduk. Dedi ki birinci teşehhüt hafif olacak. Öyle mi? İkinci teşehhüde oturduk. İkinci teşehhütte tahiyyatı okuduk. Eee Allahu ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Burada yazan duayı okuduk sonuna kadar. Ondan sonra Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki mesela Ebû Hurayre rivayetinde eee "İza feraga ahadukum min teşehhüdil ahiri felyestaeiz billahi min erba" a. Sizden biri son teşehhüdden boşaldığı zaman yani son teşehhüdü bitirdiği zaman dört şeyin şerrinden Allah'a sığınsın diyor. Mesela Hazreti Ayşe diyor ki Peygamber Aleyhisselatu vesselam teşehhütten sonra dört şeyden Allah'a sığınırdı. Yani ne demek bu? Peygamber Aleyhisselatu vesselam hem kendisi fiil olarak teşehhüdünü bitirdikten sonra dört şeyden Allah'a sığınırdı hem de sahabesine emrederdi. Şeyden sonra teşehhütten sonra ne yapınız? Dört şeyden Allah'a ne diyecek? Allahümme inni a'udhu bike min azabin fil qabri ve azabin fil nari ve min fitnetil mahya ve memat ve min fitnetil mesihid deccal Allahım ben kabirde ve ahirette azaptan sana sığınırım. Ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Ve ben neden sana sığınırım? Deccalın şerrinden sana sığınırım. Bazı rivayetlerde ise ve minel meğremi vel me'temi yani ben sana günah halinden ve borç halinden Allah'a sığınırım diyor. Hatta soruyorlar, yara olan Niye bu kadar çok borçlu olarak ölmekten Allah'a sığınıyorsun? Çünkü diyor borçlu olan konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiği zaman da sözünde durmaz. Öyleyse ne diyeceğiz Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın müekket olarak sürekli teşehhütten sonra Allah'a sığındığı şeyler var. Bunlardan ne genelde Deccal'ın, hayatın, ölümün kabrin, azabın, cehennemin fitnesinden Allah Azze ve Celle'ye sığınmak. Hatta öyle ki mesela i̇bn Hazm buna vacip demiş. Yani bu yapılmadığı zaman namaz bozulur demiş. Niye? Peygamber emrediyor demiş, sürekli üzerine muazzebe ediyor demiş vesaire vesaire. Bu nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın terk etmediği ve sürekli sahabesine emretmiş olduğu dua edilmesi gereken yerlerden bir tanesi. Bir de bunun dışında Peygamberimiz bu celsede İnsanın dilediği gibi dua etmesini emrediyor. Öyle mi? Mesela ne diyor Ebû Hureyrenin rivayetinde: ثم يدعو لنفسه بما شاء وَأَوْ ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَأَ لَهُ. Yani daha sonra işini bitirdikten sonra kendi nefsi için insan dilediği gibi ne yapar? Dua eder. İbn-i Mesud'un rivayetinde diyor: ثم ليَتَخْيَر مِنَ الدُّعَائِ مَا عَجَبَهُ إلَيْهِ. Sonra istediği hoşuna giden duayı ne yapsın, hoşuna giden duayı etsin. Yani dört şeyden Allah'a sığındıktan sonra hangi duayla dua etmek istiyorsa Allah'a dua etsin. Mesela Hz. Ebu Bekir geliyor diyor ya Resulullah, "Allimni du'an ad'u biha fi sanatî. Bana öyle bir dua öğret ki ben onunla Allah'ın namazımda ne yapayım? Dua edeyim." Ne diyor peygamber Hanese atıyorsam de ki: "Allahumme inni zalemtu nefsî zulmen kesîran ve lâ yagfiruz zunûbe illâ ente. Faghfir min 'indike ve erhamnî inneke entel gafûrur rahîm." Ey Allah'ım ben nefsime zulmettim. Günahları da senden başkası affetmez. Sen kendi katından bir merhametle bana merhamet et. Şüphesiz ki sen günahları affeden ve örtensin. Tamam? Burada da istediği gibi insan ne yapar? İstediği gibi insan kendi nefsine dua eder. Şimdi burada asıl meseleye gelelim. Asıl mesele şu, insan namazda kendi lugatı ile dua edebilir mi? Yani normalde insanın namaz dışındaki bir yerde dilediği gibi, dilediği lügatla, dilediği şekilde Allah'a dua etmesinin meşru olduğu icma ile sabit. Öyle mi? Her insan kendi bildiği şekilde Allah'a dua eder. Lakin namazda ve insan dua ederken, namazda ve insan dua ederken, insan kendi dilinde mi dua edecek? Yoksa mutlaka Arapçayla mı dua edecek? Yani Arapça dualarla dua etti, etti. Dua etmedi, yani bilmiyorsa Arapça, dua etmeyecek mi? Mesela biz ne demiştik? Demiştik Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor bu amm escudu fejdeedu fi Orası duada size icabet edilmeye en uygun olan yer, en yakın olan yer secdedir. Öyleyse secdede dua etmeye ne yapın ihtiyad edin. Mesela Peygamber Aleyhissalatu vesselam ne diyor? Akrabu ma yakunu'l min rabbihi Kulun Allah'a yakın olduğu an Secde anıdır dua edin diyor o zaman. Sahabenin bir tanesi geliyor diyor ki ya Resulallah Resulullah ve Vesselam'a yardım ediyor. Meslerini giymesi ve abdest alması konusunda. Benden bir şey istediyor diyor mesela. O da diyor ki ben seninle eseluke murâfakateke fil cennet. Cennette seninle beraber olmak istiyorum. Cennette sana komşu olmak istiyorum. E ve gayre zarike. diyor. Yok mu başka istediğin bir şey? Bunu mu illa istiyorsun? Ben bunu istiyorum ya Resulallah diyor. A'inni alâ nefsike bikessetî sujud. O zaman diyor, çok dua, secdeyle bana yardımcı ol. Ne demek yani bu? Sen secdelerinde çokça dua etmekle, ben de Allah'a dua edeceğim bu adamı bana, Mughire ibn-i değil mi Peygamberimizle konuşan? Mughire'yi bana cennette komşu yap diyeceğim. Sen de çokça secde et, secde de dua et. Dualarımız ne olsun? Dualarımız birbirine muvaffuk olsun ki, bana yardımcı ol. E şimdi biz bunlara baktığımız zaman, secdede, teşehüdün akabinde, insana Allah'a en yakın olduğu yer, ve insan dua, herkes dua etmek istiyor. Öyle mi? Ama adam Arapça bilmiyor. Herkes Arapçayı ne yapılacak o zaman? Dua edilebilir mi edilemez mi? Şimdi normalde bir şöyle genel bir taksimata gidelim. Mevzuda bütün katlarıyla oturmuş olsun. Bir, namazda kıraat cinsinden olan şeyler Arap lugatı dışında bir lügatla yapılamaz. Öyle mi? Namazda kıraat cinsinden olan şeyler Arap lügatı dışında bir lügatla yapılamaz. Bu nedir? Fatiha gibi mesela. Örneğin Fatiha namazı rükunlarından. Adam Arapça bilmiyor. Fatiha'yı kendi lugatıyla okuyabilir mi? İşte hamd alemlerin Rabbi olan Allah olsun. O Rahmandır Rahim'dir mesela. Böyle yapabilir mi? <gülüyor> yapamaz. Neden yapamaz? Çünkü adamın biri Peygamberimize gelip Ey Allah'ın Resulü ben Kur'an'dan hiçbir şey alamıyorum. Bana onun yerine geçecek namazda okuyacağım bir şey öğret dediği zaman Peygamberimiz git Fatiha'nın manasını oku. Nasıl biliyorsan öyle yap demiyor. Ne diyor? De ki Subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilahe illallahü Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Biz buradan ne anlıyoruz? Fatiha nasıl Allah tarafından belirlenmişse Fatiha'yı yapamayacak adama da peygamberimiz özel bir zikir belirtmiştir. Öyle mi? Adam onu ne yapacaktır? Adam onu okuyacaktır. Gücü yetiyorsa bunu. Gücü yetmiyorsa ne olur peki? Fentekullaha <gülüyor> mestata'tum. Gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun. İnsandan o rükün ne yapar? O rükün insandan düşer. Anlaşıldı mı? O zaman ne diyeceğiz? Kıraat cinsinden olan şeyler Arap lügatı dışında bir lügatla yapılamaz. Me'sur olan zikirler, Subhanarabbiyal Ala, Subhanarabbiyal Azim. Bunlar gibi Allahu Ekber gibi mesela, me'sûr olarak peygamber aleyhissalatu vesselam'dan gelmiş olan zikirler. Ha aynı şekilde Arap lügatı dışında bir lügatla yapılamaz ve insandan düşer. Niye? Çünkü bunlar ta'budi şeylerdir. Ve Allah Azze ve Celle bu lügatla indirmiştir. 3. Mutlak dua olan yerler Yani Allah Azze ve Celle orada ne dilini, ne cinsini, ne lafzını belirlememiştir. Bizden mutlak olarak kendisine dua etmemizi istemiştir. Bu tip yerlerde Arapçayı bilen için Arapça dua etmesi efdaldir. Lakin adam Arapçayı bilmiyor ise eğer o zaman ne yapacak? O zaman kendi bildiği lugat ile dua etmesi nedir? Caizdir. Ne şartla? açığa çıkarmamak şartıyla. Yani kendi içinden Allah azze ve celle'ye yalvara akarak kendi bilmiş olduğu lugatla ne yapabilir? Dua edebilir. Sebebi çünkü Allah burada bize duayı dilediği şekilde dua etsin demiştir. Dilediği duayla dua etsin demiştir. Lakin duanın şeklini, cinsini, lugatını, lafızlarını ne yapmamıştır? Tahdit etmemiştir. Yani sınırlamamıştır. Öyleyse her insanın kendi dilinde ne yapması, kendi dilinde dua etmesi caizdir, bu şekilde. Ha bu peki bütün ittifak meselesi midir bu anlattığım? Değil. Yani bu anlatmış olduğum ayrım ittifak edilen bir mesele değil. Mesela Fatiha'ya gelince, Cumhur ulema Fatiha olmayınca olmaz demiştir. Mesela İmam Ebu Hanife'ye nisbet edilen bir görüş, İmam Ebu Hanife'nin görüşü demiyorum. İmam Ebu Hanife'ye nisbet edilen bir görüşte, Farslar için Fatiha'yı bilmiyorlarsa Fars lügatında Fatiha'yı okusunlar diye <gülüyor> fetva verdi ve bunu da zayıf olan bir hadise dayandırdı. <gülüyor> Selman-ı Farisi peygamberimize Farslar için soru sormuştur. Peygamberimize işte kendi lügatlarında okusunlar." manasında bir şey demiştir gibi. Lakin sonradan gelen Hanefiler bu naklin İmam Ebu Hanife ait olduğunu kabul etmemişler. Yani bu böyle İmam Ebu Hanife ait böyle bir görüş yoktur demişler. Meusur olan zikirlere gelince, mesela örnek şu İmam Şafii mezhebine göre meusur olan zikirler yani Peygamberimizden gelen Subhane Rabbi el vesaire adam eğer Arapçayı biliyorsa, farklı bir dille yaparsa namazı batıl olur. Arapçayı bilmeyen dilediği dilde yapabilir. Lakin normal dua, meusur olmayan zikirlere gelince başka bir dilde yaparsa namaz batıl olur. Mesela örnek olarak yani. Onun için mevzu ne? Peki delili var mı kimsenin yanında? Yok. Mevzu, içtihadi bir mevzu. Anlaşıldı mı? Mevzu, içtihadi olan bir mevzu. Biz birincide birinci delille sabit. Yani Peygamberimiz Fatiha'yı bilmeyen bir adama, onun yerine ne yapmıştır? Bir zikir öğretmiştir. Adam onu da bilmese o onun üzerinden düşür, düşer. Öyle mi? Ee, gücü yetmeyen adamdan ayakta durma rükününün düştüğü gibi. Anlaşıldı. Lakin bu diğerlerine gelince, mevsul olan duaya gelince, mevsul olan duada Şeriat hem lafızları hem şeklini ne yapmıştır? Belirlemiştir. Onun için bunun dışına çıkmamak nedir? Evlâ olan bunun dışına çıkmamaktır. Normal duaya gelince secde dua, tahiyyatın akabinde yapılan dua, şeriat lafızları tahdid etmediği için, mutlak dua talep ettiği için insan istediği dugatta ne yapabilir? İstediği lugatta dua edebilir. Anlaşıldı mı? İnşallah. Devam edelim. بسم يسليم عن يمينه نورة سانه سلام verir. فيقول ve eder. Assalamu <gülüyor> alaikum <Aleyhi> warahmatullahi <ve> asalamu <gülüyor> <Sehr> alaikum warahmatullahi der. Aynı eser hiç kedağlık aynı şekilde, soluna da bu şekilde selam verir. Ve bittedi selama başlar, mutajihan ile kableti, Kıbleye yönelerek başlar. Ve yonhihi, mea tamamı iltifati tam dönmekle beraber onu bitirir. Ve <gülüyor> ona son verir, mea tamamı iltifati tam olarak döndüğü zaman selama son verir. Selam meselesini anlatmıştı değil mi? Bir selam da rükündür demiştik. İkinci selam sünnettir demiştik. Ve lafızların hakkındaki ihtilafı da anlatmıştık. Öyle mi? Evet. <gülüyor> selam verdiği zaman şöyle der. Estağfirullah. 3 defa estağfirullah der. Allahümme inneke, inneke ente selamu ve minke selamu tebaretta ya azel celal ve ikramu der. Sümme yedkurullaha bime varade. Sonra varit olan dualarla Allah zikredir. Eyühe'l-Müslümüm aymışım var. Her bir cümletun muhtasaratu fi salati fi sıfatı salati namazın sıfatında kısaltılmış olan cümlelerdir bunlar. Varada fil-mesusi nasarda vârid olan. Halen ki senin üzerine gereklidir en tehaddenme bi salatike namazına önem vermen gayet gayet ihtimamı tam bir önemle önem vermen senin üzerine gereklidir. Bu ente kuna salatuka senin namazının olması Mutowakifen, e, olması, hasbel, hasbel imkani, masalatı Nabi ﷺ. Ve an tokon salatuk Ne olması müttefik olması? Yani uyumasıdır. Hasbel imkani imkan dahilinde masalatı Nabi Peygamberimizin namazına. Lafat Allahü Teala, Allahü Teala biliyek. Lafat kana lükum senetin vardır fi Rasulullahi, Allah Rasulunda ustatun, hasenatun bir örnek vardır. لِمَنْ كَانِ لِرَجُبُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَىٰ Allah bari ahiret yönlü umanlar için وَذَكَرَ اللّٰهَ كُسِيرَ ve Allah'a çok çok zikredenler için senin için Rasulullah'ta güzel örnekler vardır. Evet. Burada işte namazdan sonra yapılacak zikirle alakalı zaten koca, özel bir bab gelecek. Namazdan sonra yapılabilecek olan zikirler diye. Onları da orada inşallah anlatırız. Evet. Anlaşılmayan bir şey var mı? Veya sormak istediğimiz bir şey. ياخ، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.